Dijital Kültür Makaleleri 4. Dijital Devrimin Köreleştirilmesi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de seçkin bir kitleye konferans verme fırsatım oldu. Bilgi çağı perspektifinde çeşitli konular irdelendi. Bireysel, toplumsal bazda soru ve sorunlar masaya yatırıldı. Öne çıkan hususlardan bir tanesi de dogma, dogmatizm ve onunla gelen vazgeçilmez konfor idi. Dogmanın getirdiği konfor bireyin içgüdüsel daha az enerji harcama beklentisini karşılaması açısından olumlu. Ancak belli bir sınır geçilip de dogmatizme sapıldığında bu özellik kişinin böylece toplumun başına bela olabilir. Bir dostum sanayi toplumunun çalışkan bireyi nasıl tuzağına düşürdüğünü açıklarken damdaki kemancı örneğini vermişti. Youtube'dan gösterdiği uyarlamada suç rolündeki kişi yaşadıkları Yahudi köy ile ilgili olarak şunu soruyor. Dengeyi nasıl koruyoruz? Ve cevaplıyor. Gelenek. Köyde her adım geleneksel kurallara göre atılıyor. Dogmalar bireyin zihninde dogmatizme, toplumsal yaşamda geleneğe evrilerek dengeyi korur. Yaşamın olağan akışının dışına çıkılmasını engeller. Artı değer üretmeye, böylece daha fazla çalışmaya gerek kalmaz. O sahneyi izlerken şunu düşünmüştüm. Peki bunun neresi kötü? Konferanstaki bir katılımcının işaret ettiği husus şuydu. Düşünmek kolay bir eylem değildir. Düşünmekten kasta aslında derinlemesine düşünmek, akletmek, tefekkür, olguları birbirine bağlamak, veriyi, enformasyonu işlemek, ondan bilgi üretmek, idrak etmek. Gelenek hazır bir huzur reçetesi sunarken birey neden akletmek ister? Cevap daha iyisi için. Eğer ilerleme, gelişme, dönüşme sürecinde zirve yapılmışsa orada durulabilir, park edilebilir. O anın realitesi sabitlenerek bir gelenek dogma haline getirilebilir. Böyle bir nihai zirve olabilir mi? Devinim durabilir, durdurulabilir mi? Değişim gereksiz hale gelebilir, getirilebilir mi? Akış bitebilir, bitirilebilir mi? Bu soruya topyekün olumlu bir cevap verilemez. Ancak istimal edilebilir. Din bunu suistimal etti. Ardından gelen sanayi toplumu da. Sanayi toplumu dinin icat ettiği cenneti maddileştirdi. Onu bu dünyada erişilebilir hale getirdi. Yani bol para, lüks yaşam. Karşılığında bireyin tüm zamanını aldı. Böylece devinim, akış, değişim sanayi toplumu ideolojisinin yeniden ürettiği bir olgu haline geldi. Ondan gayrı düşünülemez oldu. Postmodern bireyin değişime karşı içgüdüsel ayak diretmesi belki de bundan kaynaklanmakta. Aslında isyanı akışın kendisine değil, her şeyi maddeleştiren sanayi toplumuna. Sanayi toplumu bu yeniden üretimi sadece doğrudan, örneğin optimizasyon, kontrol değil, dolaylı yoldan da örneğin inovasyon yapmakta. Teknolojik icatları yapanların hepsi de sanayi toplumunun paralı küresi değil. Sanayi toplumu bu tür aykırı icatlar içinde işe yarayabilecek olanları da belirler, onları satın alır, yeniden icat eder. Bugün pek çok kişi ileri teknolojiyi, dijitalleşmeyi, interneti bu nedenle eleştiriyor. Oysa asıl eleştirilmesi gereken sanayi toplumunun kendisidir, bu olguları ifade edip köleleştirdiği için. Dijital kuşakların sanayi toplumunu özgün şekilde eleştirme potansiyeli var. Dijital devrim işte bu potansiyel nedeniyle dördüncü sanayi devrimi değildir. İronik olan ise şu, bu potansiyel makul bir süre içinde hayata geçirilmezse, yeni bir devrim iddiası anlamını yitirecektir. Dijital devrim işte o zaman, 4. evre düzeyine inecek, böylece köleleşmiş, köleleştirilmiş olacaktır.